Aquapark, Aqualen ve Dolphinler'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzük turizm programı her çarşamba saat 10'da Radyo Baks'ta. Aquapark, Akoa Aqualen ve Dolphinler'in katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin aydınlık yüzük turizm programı başlıyor. Merhabalar, Türkiye'nin aydınlık yüzük turizm programına hoş geldiniz. Ben Erol Karabulut, ben Erkan Yağcı. Efendim hepinize iyi günler dileyerek yayınımıza başlamak istiyoruz. Bugün Türkiye Turizminin gerek sayısal boyutuyla gerekse yapısal sorunlarıyla ilgili olarak... ...ve yurt dışından ve yurt içinden bazı önemli haberlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle Erkan istersen 6 aylık verileri, bakanlık evet. biraz geç açıkladı bu ay ama bir onu biraz değerlendirelim. Çünkü herkes merak ediyordu bu 6 ne olacak... 6 ay sonrasında ne olacak? Biraz fazla beklenti vardı. Sonuç olarak açıklanan rakam %9'luk bir artış 6 ayda ve 11,5 milyonu geçen bir turist sayısı demeyelim ama ziyaretçi, yabancı ziyaretçi girişi olmuş. Dolayısıyla baktığımızda ana pazarlarımız Almanya, Rusya gibi İngiltere gibi ana pazarlarımızda Rusya'nın biraz imeli olduğunu, yüksek büyüme gösterdiğini görüyoruz öbür taraftan da İngiltere son birkaç yıl oldu gibi bu yılda yine artışa devam ediyor. Ee, sen kendi bu sezonki e, otelinde yaşadığın trafikten ders yola çıkarak bu %9'luk artış ve bu pazarlarda görülen %15'lik, %20'lik artış ee, nasıl bir e, sezon gösteriyor Evet, öncelikle tüm dinleyicilere günaydın ve iyi günler diliyorum. Ben de belirttiğim gibi ilk altı aylık Türkiye genelinde %9, işte Antalya genelinde de %13'e yakın bir artış var. Yani bu hep seninle daha önce yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda hep böyle bir artışın olacağını öngörüyorduk. Özellikle bu artışın Rusya'dan, Artı İngiltere'den kaynaklanacağını bu yandan işte son dönemlerde vizelerin kalkmasıyla beraber ve farklı nedenlerden dolayı ortada ülkelerine de Türkiye'ye doğru bir e, gelişte bir artış olacağını Um, bekliyorduk. Hı. Zaten bu İran pazarı, İran, Suriye pazarının da, da bunu açıkçası görüyoruz. Ee, dediğim gibi bu artışlar gerçekten sektöre bir, biraz nefes getirdi. Özellikle son dönemlerde. Ama e, fiyat anlamına bakarsan e, bu sene yapılan, geçen sene daha doğrusu bu yıl, bu yıl uygulanacak fiyatları fazla aldığımızda genelde aynı seviyelerde gittiğini hep öngörmüştük. Yani gelir açısından böyle stabil bir durum var ama ziyaretçi açısından bir artış var. En azından bir rahatlama senesi düşüşten dur durgunluğa geçen bir dönem yaşıyoruz bence Hı. şu an. Ee, bence esas artışları hem gelir anlamında hem e, sayı anlamında bence 2011'e doğru e, tercih bir durum olmazsa Hı. dünya konjektöründe olacağını öngörmekteyim. Ama senenin ben bu şekilde yani %8-10 bandında Türkiye genelinde gideceğini öngörmekteyim ve sayıdan ziyade geçmiş yıllarda da çok tartışılan bir konu vardı. İşte bu Türkiye'nin alternatif pazarlar bulması özellikle komşularıyla olan turizm trafiğini hareketlendirmesi diyorlar. Şimdi bu vizelerin kalkması gibi bir takım kolaylaştırıcı olaylardan sonra işte Suriye'ye bakıyorsunuz bir %100'lük artış var. Ama bunlar bir Alman pazarı, bir Rus pazarı gibi hani paket turlardan daha ziyade çok fazla organize olmamış ve özellikle otel konaklaması onlar kadar yüksek olmayan en azından şu anda o bir şey e, akım var. Dolayısıyla girişlerde bu %9'luk artışın da %80'i diyelim bu karayolu girişlerinde yapılan artışlardan kaynaklı. Aslında Paket Sur ve Avrupa diye baktığımızda %5-6'lık bir artış görünüyor. Onun da dediğim gibi gelir gider açısından içeriğini sorguladığımızda manzara değişiyor ama bu Orta Doğu pazarı özellikle belki bir 10 yıl sonra, hani daha önce geçmişte bir 10 yıl önce Rusya pazarını acaba şöyle mi, mi diye konuşurken bu Rusya pazarı Antalya'da birinci sıraya geldi. Türkiye genelinde de birinci sıraya Orta Doğu pazarının ve komşularla olan trafiğin bence biraz bu anlamda değerlendirmesi gerekir. Bir de bu Karadeniz bölgesinde Gürcistan'dan olan girişler biliyorsun bir milyona kadar çıkmıştı. Biz bunun yapay olduğunu söyledik yıllarca. Son dönemde evet, düşüyor, yani evet. düşüyor. Son bir buçuk yılda da ciddi bir düşüş oldu. Yerli yolu da yani bu ticari bir hareket, trafik Hı. yakın Atabas yatağında trafik. Bu artışların Türkiye türünde niye tekabül etti önemli. Şimdi İngiltere pazarı burada bence biraz konuşmamız gerekir. Çünkü İngiltere Pazarı geçen yıl ve ondan önceki yıl, yaşadığımız önemli duraklılımlara rağmen artış gösteren, %15 gibi 16 gibi artış gösteren bir pazardı. Bu yılda bu artışa devam ediyor İngiltere Pazarı. Biraz Ege bölgesi ağırlıklıydı İngiltere Pazarı. Biraz demeyeyim de genelde o tarafa yoğunlukları. Ama Antalya'da son dönemde 12 yılda İngiltere Pazarı'ndan bir artış oldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu pazarı? İngiltere Pazarı bence özellikle bu avro paritesindeki değişimlikten kaynaklanan e, bir talep yaratıldı Türkiye'ye doğru. Ve evet, bu Türkiye'deki talebin çok büyük kısım da bence Antalya bölgesinde oluştu. Yani Antalya'yı keşfettiler. Kurdan kaynaklanan sebeplerden dolayı Antalya bölgesini keşfettiler. Önümüzdeki yıllarda böyle İngiltere pazarı Antalya bölgesinde ve Ege bölgesinde özellikle Antalya bölgesinde daha da artacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü dediğim gibi fiyat kalite dengesine bakarsan her ne kadar biz bu sene İngiltere pazarında bir takım artışlar yapsak bile bir takım artışlar bile olsa gelen fiyat seviyeleri normal Avru Avrupa fiyatları seviyesine geldi. Yani e, bir dengelenme oldu. Dolayısıyla İngiltere pazarının buna rağmen Antalya bölgesinde artacağını önümüzdeki yıllarda düşünmek değil. E, yani önümüzdeki yıllarda ...Hollandı, Belçika, Akalılar zaten hemen hemen geçecektir. Geçmiş durumda zaten Türkiye genel ev hı hı. Antalya ülkende konuşursak da... <gülüyor> ...Almanya pazarına yaklaşacağını düşünmekteyim. Şunu da söylemekte fayda var. Yani İngiltere pazarından Türkiye'ye turist getiren... tur operatörleri artık kuş operasyonları da... ...özellikle bu sene yapmaya başladılar. O kuş operasyonlarını da... ...sağlam bir zemine oturtturabilirlerse... ...önümüzdeki yıllarda hem yaz hem kış... Ee, sezona hitap eden İngiltere misafirinin, İngiliz misafirinin Antalya bölgesinde. Dolayısıyla Türkiye'de konaklayacağını düşünmekteyim. Yani önü açık bence gelecek vaat ediyorum. Sizin o oteli olarak hani pazarlarda eskiden Alman pazarı hakimdi. Ee, hemen hemen Antalya'nın her bölgesinde Alman pazarı ilk sıradaydı. Zamanla bu değişti tabi. Ruslar devreye girdi, BDT ülkeleri devreye girdi. İşte biraz Balkanlar devreye girdi son yıllarda. Aslında biraz renklendi Antalya'da şey turist profili. Özellikle şehir içine yakın. Siz Arap bölgesini düşündüğünüz evet. zaman turist profili daha çeşitli gibi göründü. Evet. O yüzden bunun da sizlere, otelcilere, ajantalara, yansıması da farklı olarak bakılıyor. Şimdi biz vatandaş olarak, yolda yürüyen vatandaş olarak yıllardan beri Almanlara biliriz. Son 5 yıldır, 7 yıldır da Rusları biliyoruz bir kısım vatandaşlarımız İngilizleri biliyor ama daha detayda şeyi bilmiyoruz. Hani İstanbul'dakiler Arapları görüyoruz Bursa'dakiler Arapları görüyor evet. Ama onun dışında bir Balkan pazarı neresidir? Ee, Amerikası var bunun. Avrupa'nın çeşitli ülkeleri var. Dolayısıyla sen bu çeşitliği birebir yaşayan bir insansın. Evet. Öyle değerlendirdiğin zaman gerek o pazarlardaki müşterinin niteliği olarak yani işte eskiden şunu söylemek istiyorum. Eskiden hani bir Ruslu Almanya yan yana durmaz da sözüm ona. Hani bir İngiliz'de bir Ahman, ee, hala bu türlü şeyler yaşanıyor mu, uyuşun problemleri veya işte? Bak şöyle diyeyim, özellikle ben son iki yıla baktığımızda, iki yıl önce bu tür şikayetler gün içerisinde bize yansıyordu açıkçası. Yani geliyordu bazen bir, bazen iki, bazen ayda toplamda 40-50 tane şikayet olabiliyordu ama de bu sene, yani işte birbirini şikayet eden misafir sayısı hemen hemen yok. Ya, otelde şu an Alman'da var, Rus'ta var, İngiliz'de var. Yani yaklaşık 28 millete insan var şu an konakta. Ama şey yok artık. Yani Birbirini rahatsız eden, birbirini şikayet eden bir az astıkçası bu sene hiç rastlamak. Yani bu sene özellikle Hı. rahat geçen bir e, yıl bu anlamda. Bu biraz içindeki tatil kültürünün gelişmesiyle ilgili bir şey mi yoksa... Hani müşteri oturdu mu artık? Yani o, bu tesislere, bu müşteri tipe oturdu mu? Bence senin dediğin ikinci şey daha doğru. Hı hı. Ee, biraz da işte, so söyle, söylediğin sorunun cevabı çok yönlü açıkçası. Yani biraz tesisten tesiste de fark gösterebilir. Gelir grubuna da bağlı olarak değişebilir. Ama artık biraz da herhalde turist profilinde az çok artık biraz değiştiğini ve insanlar artık Antalya bölgesinde sadece bir ülkenin turistlerin ağırlandığı destinasyon olarak görmemeye başladığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta baktığınızda, şimdi Avrupa pazarında en yüksek sezonda Ağustos ayı. Hı hı. Ağustos ayında işte bizim en birinci bildiğimiz pazarlar Ağustos ayında çok gelmemeye başlıyor. Fiyatlar yüksekliğine bağlı. Ama bir bakırsa Ocak Şubat ayında birinci pazar oluyorlar. Hı hı. Yani tabii düşününler artık insanların sorgulama şeyi kalmıyor sorgulamıyorlar bence geçmiş aylarda tartıştık bunu ama bu Ramazan'ın gelmesi sebebiyle bu arada herkes Ramazan ayı mübarek olsun diyelim otellerde durum nedir şu anda Ramazan'da bir talep çekilmesi kayması hep tartıştık bunlara Evet. Ramazan ayı ben de senin gibi herkesin öncelikleri Ramazan ayını da kutluyorum. Mübarek olsun diyorum. Ramazan ayını ben de daha önce de demiştim. Ee, çok büyük açıkçası şey beklemiyormuş pazarda. Ee, işte, hare şey, Hareketler öte talep düştüğü olacağını beklemiyor. Şu an bile günde bize iki üç tane, üç oda, dört oda yani Ramazan öncesinde seyirinde seyreden bir rezervasyon geliyor açıkçası. Hı -hı. Yalnızca insanlar artık Ramazan ayında <gülüyor> tatile çıkmama gibi bir düşünceleri yok. Çünkü bu çok farklı bir şey. Yani e, şöyle bir anlamadaki denk geliyor. İşte, tatili sadece yeme içme olarak görüyorsak hı hı. özellikle oruç tutanlar için tabii tatile gitmek e, söz konusu olmuyor. Evet. Ama bunun dışında bir dinlenme, hı. işte biraz kendine bakma, kitap okuma şeklinde düşünsen de Ramazan ayında tatile çıkan kesimde olabiliyor. Yani şu an geliyor bize. Demin dediğim gibi 4-5 yılda günler rezolasyon alıyoruz. Yani Bunların bir kısmı oruçlatıyor. Şahsen işte benim evet. e, şu an başında olduğum o Geceleri sahur veriyoruz. Hı hı. Kalan iş mazari bir saatinde. ve dün akşam işte 2 oradan öyle bir talep gelmiş. Evet. Yani çok büyük şey yapmıyor bence artık. Tabi şeyi okuyorsun e, haberlere bakıyorsun işte bazı acantılar bazı yorumlar işte Ramazan gelir geliyor talep düşecek. Hı hı. Şimdi hangi bilgiye dayanarak neye istinaden öyle bir cümle kuruyorsun? Bu, bu cümlenin amacı ne? Hepsi tartışmalı. Ramazan'a etkileyebilir Etkileyebilir. Etkilemeyebilirdi. Bu çerçevede bakmak lazım bence olay. Ama kesin etkileyecektir, talep düşecektir. Hadi bir takım fiyat indirimleri, aksiyonları verelim. Sanki fiyat indirimleri verince insanlar oluşturup tutmaktan vazgeçip içip tatile girecekler gibi bir mağlup oluşuyor. Şey, İlerce Ramazan'da şimdi ilk başlıyor biliyorsunuz. Başları da saat 9'da 8'e almışlar. <gülüyor> Müşteri ben düşmesin diye muhtemelen. Şimdi işte, tabii 6 ay sonuçlara değerlenirken inni taraf olanı vurgu yaptık ama Şimdi İngiltere pazarıyla ilgili olarak daha doğrusu turistin gittikleri ülkelerde yaptıkları harcamalarda ne kadar para harcadıkları o ülkenin destinasyonu pahalı olup olmadığı için çeşitli araştırma kameralara ya işte ajantalar, badem, takamlar tavlulara çıkıyorlar. OECD'nin de bu konuda bir karşılaştırmalı fiyat analizliği istatistikleri var. Biz uzun sürede onlara elde atmıyoruz. Çünkü daha daha değişik bir şey var. Orada gördüğümüz yıllarca Türkiye, Avrupa ülkeleri açısından ucuz gördüksel gibi de. ama 2003'ten bu yana uygulanan kur politikasından dolayı e, TL çok değerli hale geldi. E, bunun bir şekilde biz e, bu araştırmalara yansıtacağını düşünüyorduk. E, işte en son İngiltere'deki e, post ofis denen bir e, kurum Bu Kurumun yaptığı aile tatilleri raporu e, 2010 açıklanmış. Şimdi oraya baktığımızda e, tabi ben şaşırdım bir ama rakamlar konusunda. Türkiye'nin pahalı 3. destinasyon görünüyor. Yani İtalya ve Fransa'dan sonra hangi kalemlerde bunlar söyleyelim vatandaş da biraz bilsin yani pahalılık neye göre pahalılık İşte kahvede içilen bir bardak kahve, işte yeni bir bar kafelerde içilen bira, kola, işte güneş kremi marketlerde i̇şte dışarıda yenmiş bir 4 kişilik yemek, sahilde kullanılan havlu, kürek, deniz yatağı, çocukların aldığı dondurmalar, işte bot tur, karışık gibi 12 13 kalemle ama şu burada araya gireyim ya yani bu şehirle değil şeylerde her şey dahil Hı -hı. anlayışında turizm yapan bir destinasyonda bunlar ne kadar önemli sence? Şimdi bu turistin dış harcımı, yani dışarıda yapacağı. Eğer kendi başına otelden çıkmış ailecik hadi bir yemeğe gidelim. Hadi şu şuradan geçerken bir dondurma yiyelim. Ya işte kafeye oturalım, bir şeyler içelim, yiyelim dedikleri zaman ki durumda ne olur? Yani o destinasyonda ne durumda? Aslında dışarıdaki fiyatlar bunlar. Otellerdeki fiyatlar değil dışarıdaki fiyatlar da istediğim gibi son 2004'lere kadar falan Türkiye oldukça cazipti. Yani bir Avrupalı kendi ülkesinden 100, 100 avroya aldığı bir sepeti yani 12-13 malı sepeti Türkiye'ye geldiği zaman 75 avroya alıyor. Yani 25 avro falan tasarrufu vardı kendi ülkesine göre karşılaştırılıyor. Şimdi bu çalışma son yapılan çalışmada bu bu sepetin panalandığı görülüyor. Yani o ülkelerde yani e, Burada birçok örneği var, birçok rakamlar var. Okumak istemiyorum ama e, bu postofisin yaptığı çalışmanın bir önceki, bir önceki yılda şeyinde böyle bir görüntü yoktu. Türkiye pahalanıyor diye vermiş o zaman aslında. Çok küçük artışlar vardı şey olarak. Ama bu seneki yaptığı şeyde e, gerçekten hani, e, ciddi bir Ama ben bu rakamların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela dünyada tanınan önemli işte kahve zinciri diyelim. Hı -hı. İşte bakış Antalya'da da 5-6 tane iri açtı. Şöyle. İngiltere'deki satış fiyatıyla Türkiye'deki satış fiyatı arasında çok büyük fark vardır. Yani onu öyle konuşuyoruz yani. Çünkü kahve fiyatını düşünürsen 20 tane çeşit yani en ucuzundan da bulabilirsin, en pahalısından da bulabilirsin. O doğru. Bu tür standartlar düşürürsen bir makdala söylerse bördür yani. İngiltere'de uygulanan satış fiyatı ile Türkiye'de uygulanan satış fiyatları kurdan kaynaklı belki artı eksi %5 oynar ama Ayni de yani öyle düşünürsen bir turistin artık bu hep konuşuyoruz işte kriyelerleşenmişsin kriyelerleşen işte hmm. dünyada da fiyatlar artık bir standartta oturuyor. Burasıyla gidip gidebileceğim bir kahve ile ya da herhangi bir kenti içeceğim bir kahve Antalya'da ya da İstanbul'da gideceğim bir, içeceğim bir kahve markası olan belli bir fiyatlı olan kahve fiyatı aynı. Ya yani bu çarşayı düşünürsem önce e, post ofisin yapmış olduğu araştırmayı ben biraz art niyetli olarak düşünmek için belki Türkiye'nin artan yıldızının önüne geçmek için belki bir noktada. Bizim rakip olarak gördüğümüz ülkeler bir noktada destek olmak için çıkartmış e, binişi haberler olarak da diyebiliriz yani. Ben benim şüphelere bakmama gereken şey e, iktisaden. Ben zaten fiyat incelediğim için e, bu çalışmada ortaya konduğu şekilde Türkiye'de bir fiyat artışları şeyi olmadı, eşsizsi olmadı. Tam tersine talep yetersizden dolayı fiyatlarda bir aşağı doğru bir eğilim var. Şimdi bu. Gitmiş marketten reklam olacak ama çok bilinen bir dondurma markasını almış, bir çeşitini almış. Onu İtalya'da sormuş, Yunanistan'da fiyatını sormuş, bakmış, görmüş. böyle koymuş yan yana, kurlara hesaplamış. Demiş ki işte Türkiye'de, şimdi buradaki tablodan okuyacağım. İngiltere'de 1.75 pound aldı dondurmayı için diyor ki, bu Türkiye'de diyor 2.31 pound diyor. Şimdi aldığı dondurma aynı dondurma. Aynı marka dondurma. Ama vergiler aynı Ve, Vergiler aynı mı? Meselesi var. Yani bir de şey. Evet. Belki Türkiye'nin... Şimdi tabii benim şahsenin çok yakından takip bir konu değil. Yani uygulanan bir özel gümrük vergisi var mı? Yani bu ithal dondurma varsa yani... E, konu konuyu açıyor evet. açıkçası yani. E, çok detaylı şeyler bence. Yani bu bir bazı gösterge sonuçlar. Ama hatırlarsanız... E, Ama şöyle bir gerçek var. Konaklama fiyatlarının İngiltere bazında artması... Kesin gerekiyor. Hı -hı. Çünkü belli bir şöyle her şeyin sonunda bir kalite. Yani belli bir kaliteyi insanlar bekliyorsa o kalitenin gerektiğini fiyatla ödeyecekler. Hayır arkadaşım ben işte bana bu kadar yeter. Ben her gün 10-15 çeşitli ana yemekli bir şey istemiyorum. Bana iki çeşitli olsun. Onu sunan otellerimiz de var. Hı -hı. Ona göre de fiyatları var. Yani burada önemli olan bence her uygun ürünü var olması ve yaşaması. Evet. Dolayısıyla işte fiyat artmış, fiyat düşmüş. Yani kalite istiyorsak, çeşitlilik istiyorsak, lüks bir hizmet istiyorsak bunun fiyatı yüksek olacak. Hı hı. normal sıradan normal bir olmazsa olmaz dediğimiz belli kıstasını karşılayan ürünün istiyorsanız ondan fiyatları aşağıda olacak. Şimdi Avrupa Birliği'nin euroya geçerken biliyorsunuz birçok ertesi günü insanlar isyan etmişlerdi. Yani 5 euro işte çorbanın ertesi gün 10 euro olduğunu görünce gerçekten orada bir görünmeyen bir fiyat, fiyat marşası marşası marşası, yaşanmıştı. Tabi. O yüzden o günden beri Avrupa'lar şeye çok hassas hale geldi. Bu fiyat marşı işte orada dediğim gibi McDonald's'a gitmiş, bilmem yemiş. Öbür ülkede şu kadar, Aa, burada bu kadar oluyor da ben nesin bu kadar yiyorum demeye başladılar. Tabii, maliyetleri, kostları, şunları bunları vergileri pek fazla düşünmedikleri için Avrupa yani, bir en önemli elemi kendi içinde vergileri standart hale o, Orada bile hala parça Yani Dolayısıyla mesela son yıllarda Yunanistan'daki bu KDV tartışması, İspanya'daki KDV tartışılıyor. Derece olarak KDV'yi belli bir yere getiriyor. Kriz girdi araya. Kriz girdikten sonra rakamlar çok değişti. Dolayısıyla evet, bu Türkiye pahalı mı, ucuz mu meselesi ya benim ben tartışmalarda... söylemek <gülüyor> istediğim hani orada işte geçen gün de işte bu bir ay önce yine İngiltere'de birinin bir raporu yayınlayıp İşte Türkiye fiyatları çok farklı. Hemen oradaki köktü tanıştığımız şöyle devreye girdi. Bu <gülüyor> öyle olmadığını yani Doğru. Tabi bu her zaman ben işin şeyini de düşünüyorum yani modern diğer diğer de düşünmek bu durumundayız yani böyle bir çıkıp bir rapor ortaya çıkar her çıkan raporu da doğru olacağını düşünmemek lazım tabi tüketici gözüyle baktığın zaman da yani tüketici belli bir fiyat artışını görüyorsa ha diyor işte bu raporda benim düşündüğümü doğruluyor oluyor bu i̇şte sen farklı da girebiliyor dediğim gibi hassas bir şey. yani Yunanistan'ın, İtalya'nın, e, İspanya'nın çok ciddi kayıp yaşadığı bir ortamda Türkiye artış sağlıyor bunun da getirdiği işte bence şeyler, sancılar. Evet. Ee, sayın dinleyicilerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ee, aramızdan sonra farklı konularla tartmamıza devam edeceğiz. Öleceğim. Akar Park, Akualem ve Dolphinland'in katkıları ile hazırlanan Türkiye'nin ajalını közü turizm programı devam ediyor. Yeniden merhabalar. Türkiye turizmine ilişkin tartışmamızla konularımızla devam ediyoruz. Orada arada hatırlatalım yayınımızın tekrarı cumartesi günü yine 10-11 arasında yapılacak hepinizi bugün kaçırıp sanırsın <gülüyor> bekliyoruz. Erkan, istersen şimdi turist sayısını pazarlara biraz konuştuk ama şimdi de Türkiye turizminde böyle bir e, özellikle konaklama ayağında yeni bir eğilim, yeni bir trend var. Bu da nedir? Yatırımların biraz içlerlere Anadolu'ya kayması gibi bir şey var. Son 5-6 yılda gördüğümüz ve gerekir zaman bir eğilim. Bunun sebep sonuç ilişkilerini biz ve halen de konuşmaktayız, değil, tartışmaktayız. Değil. Ee, eskiden e, turizmin başladığı yıllarda hızlı olarak büyük ölçekte başladığı Hep Antalya ve Kıyı Merkezi'nin yatırım silsilesi başlamıştır. Orada ciddi bir yatak kapasitesi ürettiğimiz. Biz dünyanın en çok 5 yıldız otel olan e, yapıya ulaştık. Ama son dönemde görüyoruz ki işte, e, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın ve İstanbul olarak baktığımızda, yani turizmin oturmuş bölgeleri 2 olarak baktığımızda Şimdi bu 5 şehrimizin toplam yatırımlardan aldığı paylarda çok ciddi bir azalma olmuş. Ünlü Anadolu dediğimiz, Anadolu'nun içleri, Doğu, Güneydoğu vesaire, Bu bölgelerin aldığı paylarda ciddi bir artış olmuş. Ben şöyle bir kaba hesap yaptım. Mesela 2003 yılında bu 5 kentimiz, turistik 5 kentimiz toplam teşvikli yatırımlarda %76 pay alıyormuş. %23'ü de bunun Anadolu'ya gidiyormuş. Ama bugün e, 2010 itibariyle baktığımda İlke Altay'da e, bu 5 büyük kentimizin %30'lara düştüğünü, yani yarı yarıya düştüğünü e, Anadolu'daki yatırımlarınsa ise %68'e çıktığını teşvikli yatırımlardan bahsediyorum. Mesela böyle bir kayma var. Öbür e, taraftan işte, birçok konaklama zinciri, Hilton'dur, Akkor'dur bu şimdi sayamayacağım isimlerini ama 450 kadar otel zinciri Mardin'den başladı, işte Antep, oradan döndü Mersin, Hatay yani birçok kente otel açıyorlar. Yani isimlerini koyuyorlar daha. bizim yatırımların yaptıkları otellere isimlerini koyuyorlar. Şimdi buradaki gelişmeyi biraz konuşmak istiyorum ben. Çünkü yıllardır Türk türküne biz bunu çeşitlendirmeliyiz. ...farklı yerlere yaymalıyız. Anadolu'nun içerilere... De turizm gelişmeli diye bakıyoruz. Sence bu e, önemli zincirlerin Anadolu'da özellikle şehir otel yaptıkları bu yatırımlar. Tam da bu yakınlığımız veya olması gerektiğini düşündüğümüz yatırımlar paralelinde olan bir şey mi? Yoksa farklı bir şey mi görüyorsunuz sen? Öncelikle şey diyeyim. Türkiye'nin 2023 işte hedefi konuşuyor işte 50 milyon turist. Tabii 50 milyon turisti yakalamanın eee Ano araştırma'nın biri de işte alternatif bölgelerde turizm yatırımlarının olması ve bölgelerde talebin oluşması. Hı hı. İşte Antalya'yı konuşuyoruz, Antalya'daki işte fiyatlardan kaynaklı sıkıntıları konuşuyoruz. Bu, bu yaşadığım sıkıntıların bir noktası da işte arz ve talep dengesindeki orantısız gelişim. Bu çerçevede baktığında da işte bu bölgenin yatak arzının işte belli bir noktada durup ya, talebe göre ileriki dönemlerde artması ya da yeni bir bölgenin açılması hep kendi aramızda konuştuğumuz noktalar. Tabi bunun bu kadar arzın bu bölgelerde yani ana bölgelerde işte Ege'ler Antalya, Akdeniz bölgesine artmasının önüne geçmemiz gerektiğini konuşuyoruz. İşte biraz beklememiz gerektiğini konuşur. Diğer taraftan da işte diyoruz ki Türkiye'de 2023 yılında 50 milyon turist hedefi olacak. Tabi bu hedefi gerçekleşmemiz için de bir takım yatırımların lazım. ben bu çarşıya baktığımda bu yatırımların Anadolu'ya kaymasını olumlu buluyorum. Çünkü gerçekten orada hala çoğu bölgemizde işte çok uygun kültür turizmini, inanç turizmini, kış turizmini yapacağımız bölgelerimiz var. O bölgelerimizde konaklama oteli hala istenilen seviyede yok. İşte ben biliyorsun ben Mardinliyim. Mardinli'nde işte 3 hafta, 4 hafta önce Mardinli'ydim. Hala kente e, işki veren 5 yıldızlı bir otel yok. 4 yıldızlı bir otel yok. Daha doğrusu hiçbir turist siz işki vermiyor Mardinli orada biz işte turizm yapmaya çalışıyoruz. halı böyle bir mantık var. Tabi yeni oteller işte Mardin'de 4-5 tane yeni otel teşvik aldı yatırım için. Ve burada da şöyle bir sıkıntı var. Bir yer popüler olmaya başlayınca herkes oraya bir, birden saldırmaya geçiyor ve otel yatırımı yapmaya başlıyor. Yatırım olması çok iyi. Ama bunun yaşanılmış sıkıntılardan ders çıkararak oranın da altyapısını ona göre yapıl çözülmesi lazım. Ancak bakanların bence bu noktada devreye girip işte hangi bölgenin ne tür ürün oluşacağı, altyapısının hazır olup ondan sonra bu işlemlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum bunu dinleyeceğiz çoğu diyor ki Türkiye'de hiçbir zaman işte bu şekilde olmuyor. Doğrudur. Bizde Türkiye'de hep şey mantığı var. Bugüne kadar gelen gök oldu mantığı var. Ama en azından buradan birtakım dersler çıkarıp en azından bu bölgede olacak yatırımların oluşurken altyapı sorunları çözülerek yapılmasını o gün görmekteyim. Bir de i̇şte, işte gazetelerde okuyoruz işte Urf Şanlıurfa'ya gidiyor, bir i̇şte Hilton gidiyor. Tabii burada dinleyicilerimizi ufak uyarılar yapmak lazım. Hemen heyecanlanıyor işte, i̇şte çok büyük markalar yani Hilton'un, Sheraton'ın bile Antalya'ya gelmediği çıktığı bir noktada işte gidip Mardin'e, Çamburfa'ya bu markalar otel yapıyor. Aslında o markalar kendi ana markalarını koymuyorlar. Hı -hı. Yani işte Hilton gidiyor gardening diye Hı -hı. işte low cost dediğimiz yani düşük bütçeli markalarını koyuyorlar. Onu özellikle dipnot olarak belirteyim. Yani belki orada ne çeşit turizmin olacağının e, bir mesajını mı veriyor bize büyük uluslararası zincirler onu bilmiyorum ama zaten olması gereken bu açıkçası sen kalktı 5 yıldızda Hilton Anamakası'nın gidip o bölgede en azından şu an için çok doğru bir yatırım olmadığını düşünmekteyim. Ama bu yatırımların o bölgede artmasını e, ben de çok destekliyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir turizm potansiyeli var burada ama bunun yanında ciddi sıkıntılar da var. Mesela Mardin ölçeğinde konuşursam orada turizm bir iki günlük. Yani hı hı. iki gecelemeli elemeli konaklamalar. Yaptı. Yani Şam'de oraya gidelim yatırımcının da bunlar çok iyi düşünmesi lazım. İşte Oş bölgenin popülitesine bakıp işte dizilerde her gün o bölge çıkıyor. İşte buraya çok ciddi turiz gidecek, çok ciddi akıl olacak diye e, bakmamak lazım. İşin ticari boyutunu gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi yıllar önce bu ben de bazen gittiğimde hani çok şahane bir şeydir. En az tarihi kısmı ile ilgili olarak bir çok tarihi veya kültürel noktasını gittik gördük. ...o zaman o da... turizmcilerle beraber... ...gazetecilerle beraber gittiğimizde... ...şu tartışmıştık... Orada hatırlıyorum... ...bu kadar değerli bir potansiyel olan bir yeri... ...nasıl harekete geçireceğiz sonuçta... ...nasıl sorusu çok önemli bir soru... ...Türkiye turizme ilk başladığı dönemlerde de... ...nasıl sorusunu biz... ...yatak yaparak cevapladık... ...yani evet... ...kitle türünü var... ...bu kitle türünü var... Bir pazarı var... ...buraya uçak inmesi için... ...havalimanı lazım... ...ne lazım... İşte ...yüksek volümlü oteller lazım... Bunları yaparsak, yatak topuysa yaparsak, tur gelir mi, geleceğiz. Ve sonuçta e, kitle turizm açısından e, bugün dünyanın ilk 10 e, destinasyon içine girmiş bulunuyor. Ama e, işte Mardin gibi, Maraş gibi, Urfa gibi, e, Samsun gibi, Trabzon gibi e, daha kültürel yani kıyı turizmi yok burada sonuç olarak. İş turizmi olacak, kültürel turizmi olacak, inanç turizmi olacak. Dolayısıyla bu müşteri bizim turist profiliimize var mı diye baktığımızda yok. Şimdi geçmişte olmuş 60'lı yıllarda hani Fransızlar, Japonlar, İtalyanlar geldiğinde işte Büyük Anadolu turları denen büyük turlara çıkarttıkları ve burada insanların gerçekten bir ayı süren turlarda buraları geziyorlardı. Ama kitle turizmin çıktığından bu yana bunlar gitti, kayboldu. Rakiplere baktığında, İspanya'nın e, turizm talebine baktığında o kültürel faaliyetlere katılan insan sayısının gerçekten ciddi boyutlarda oluyor, olduğunu görüyoruz. Bir de total rakam 2 milyon, 2,5 milyon kişi falan diye bakılıyor. Belki bunun da altında gerçek rakamlar. Ama İspanya'da bu rakam 15-16 milyon kişi. Yani bizim ve çeşitli markalı alt markalarının veya falan grubun alt markalarının bu şehirlerde ismini, tabelasını koyması ancak bu, bu dediğimiz tarzdaki turizm şeyinin altyapısının olması ile ilgili bir şey. Şimdi ee, bizim hatırladığım kadarıyla birçok ilin valisi oraya ilk atandığı zaman ilk yaptığı meşhur beyanatlarına biri ilin turizm envanterini çıkaracaktı. Yani bu envanterler 100 yıldır var Türkiye'de zaten. Nesini çıkaracaksın daha bilmiyorum. Ve yani o nasıl sorusunu cevaplamak. Şimdi Sanexpress Bursa-Diyarbakır hattını açarken konuşmuştuk. Dediler ki biz trafiği inceledik ve buradan buraya bir trafik olduğunu fark ettik ve bunun için buraya uçak koyduk baktığınızda nasıl sorusun, neden sorusu cevaplanmış burada bakmış niye buraya koymam gerekiyor çünkü bu, burada bir trafik var şimdi Maraş'a Ramada markasını götürürken veya işte Urfa'ya İrton'u vesaire götürürken e, elbette o yatırımı yapan şahsın neden ben bunu buraya yapılıyor bir trafik var, o trafik nedir i̇şte o trafik nedir'in sorusunu Türkiye'de Turizm Bakanlığı cevaplıyor ve devletten herhangi bir bakanlık ulaştırma bakanlığında. Hiçbiri cevaplamayalım. Sadece bir takım planlar var. Bu planlara göre <gülüyor> Karadeniz'e turizmi getireceğiz. Doğu'ya turizmi getireceğiz. Nasıl getireceksin? Niçin getireceksin? Bunlar önemli. Yani, ee, bu noktada o bölgede saydığımız şeyler şehirler Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da özellikle şehirlerde yani, otellerin olması lazım. Dört yıldızlı hı. belki daha sonra süreçte işte beş yıl otel olması lazım. Ama bunun sayısı çok önemli. Yani Aynı anda siz dört artesi açarsanız çok ciddi sıkıntı yaşarlar. Ben şimdi söyleyeyim. söylüyorum? Evet. Çünkü orada bir şey olmaması gerekiyor ki orada deniz kum güneş tatili yok, kıyı Hı -hı. turizmi yok. Hı -hı. Yani insanlar boş oldukları, harcayacakları zaman çok kısıtlı. Hı -hı. Yani çünkü üç tane kültür turu adı Yani Şu an bir gecelik konaklama Yani ortalamaya bakarsan şimdi Hı -hı. en son veriler evet. çıktı bir günlük iki günlük. Hı -hı. Yani Güneydoğu zaten tüm bölgeyi dolaşınca en fazla bir haftalık program olur en fazla. Tabii bunu düşünüp ona göre hareket etmek evet. lazım. Benim çekincem yani koyduğum soru işareti orada. Şimdi mesela Suriye bize kalktı turist sayısı oradan gelen 100 bin arttı diye seviniyoruz. orada çok mi? sanatçı ha. bir şey söyleyeyim. Sabah geliyor akşam dönüyor. Evet. Kalanlar da otobüste kalıyorlar. Kesin. Olay bu. Dolayısıyla bu detaylar bilinmeden şimdi o Doğu Güneydoğu ile ilgili ben ayrı bir tablo çalıştım ve ne olmuş orada teşvik yatırımları diye baktığında 2003'ten 2009'a şöyle bir şey çıktı. İç Anadolu yüzde 4'ten 18'e çıkmış payı. Doğu ve Güneydoğu yüzde yüzde 15'e çıkmış. Karadeniz yüzde birden yüzde altı. Bakın Akdeniz bölgesinde baktığında yüzde 49'dan 19. Şimdi Akdeniz bölgesinde pay düşüyor ama Doğu-Güneydoğu İç Anadolu bölgesinde paylar ciddi bir artış görüyor. Yani evet. bu dediğin hareket ha burada bir şey olacak. Biz buraya gidip bir şey yapalım da var bunun içinde. Öbür taraftan ha, bir 10 yıl sonrası için burada bir ticari hareket olacak, bir turistik hareket olacak. Şimdiden buraya yatırım yapmanın Hı. mantığı var diye. Bakanlar da var. Dolayısıyla bu... Umarım dediği şey ikinci <gülüyor> münavledir diyelim. Yani <gülüyor> uzun dönemliği düşünen yatırımcılar git buraya yatırım yapıyorlar. Şimdi, Umarım olur yani. Şimdi yıllar önce burada dört otel olan bir yatırımcıyla konuşuyoruz. E, i̇smini vermek istemiyorum. E, bence o zamanlar Antalya yeni gelmiş. Sahince bir soru sordum o zaman dedi ki ya siz bu otelleri ne yaptınız şimdi sorulur mu böyle bir soru aslında ee, adamları şöyle dedi ya oğlum ne bileyim işte bu turizm gelişecek dediler biz de yaptık işte ben hala anlamam bu işten dediğimizde dört oteli var bu adamca dediğim gibi birileri birilerine ha burada bir şey var işaret eder al gel buraya yapalım dediği zaman iş biraz zıvanasından çıkıyor tabi ee, bu Anadolu'ya kaymayla paralel olarak bizim konaklar sektöründe yaşanan bir başka yapısal değişim ya dönüşüm diyelim. Bu tesis ölçeklerinde bir e, şey oldu, küçülme oldu. Hani geçmişte bu 5 yıldızlı diye baktığımız e, bir Purnia'ya dönüşen özellikle Antalya'da e, çok ciddi rakamlar var. Şimdi 5 yıldırdan biraz daha alt kategoriye yeni yatırımlar da bir 4-3 yıl hızlıya kaymış. E, biraz butik otel, konsept otel işleri hızlanmış görünüyor. Ben açıkçası yani bir İspanya örneğini veriyorum yani İspanya'da baktığımız zaman otellerin ortalaması 3-4 yıldız arasında. Yani bizdeki orada bir 5 yıldız kulesi göremiyorsunuz. Evet. Onların müşteri tipine baktığınız zaman aslında 3-4 yıldız. Yani geceleme konusunda orada yoğunlaşmış, yapılaşma orada yoğunlaşmış ama bize biraz farklı. Yani biz belki e, onların yıllar sonra var çizgi yeni yeni belki varız. Sen bunu nasıl görüyorsun e, bu ölçekte? Ama ben bunu normalleşme hı hı. noktası olarak görüyorum. Çünkü yatırımlara baktığında işte Akdeniz'den çıkış, işte Türkiye'nin iki tane önemli destinasyonu var turizm anlamında. Yani gelen turist hareketinin %70'ini oluşturan bir Antalya ve İstanbul hı hı. gerçeği. Tabi bu bölgenin dışındaki büyüme, turizm yatırımları, 5 yıldız ölçeğinde olmasını zaten beklememiz biraz haksızlık olur. Evet. Çok küçük düzeyde olması lazım. Bu olacak büyüme en iyi 4 yıldız, normalde 3 yıldız seviyesinde olması lazım. Çünkü fiyatlandırmaya da baktığınız zaman konakla. Şeyde baktığınız zaman işin ticari boyutuna baktığınızda da zaten bu çerçeğe olması lazım. Bence normalleşme seviyesi bu. Zaten bunun aksini olması yani 5 yıldız ölçekte ciddi bir artışın olduğunu görsek o zaman burada. Ama bilinçsiz bir yatırım noktası oluyor diyebilirdim açıkçası. Antalya gibi bir özel bölgeye baktığında artık sınırına gelinmiş. Yani kıyılarda yer kalmadı şu anda otel yapacak gördüğün yere. Konu açılmışken bu yılda zaten geçen kobi haber gördün mü? İşte bizim sektördeki biri çıkmış demiş bir ki Türkiye'de Antalya'da 650 tane 5 yıldızlı otel var. Hı -hı. Ben mi bilmiyorum yanlış yalanmış mı? Okurum <gülüyor> benle. Öyle bir şey var mı lan öyle? Abi 2 3 katmış her şey. 5 <gülüyor> katla falan çarpmış. Ya işte bu bir de ortada şöyle bir şey var. Bir, bir, bir, bil bir şey bil bil Bilgi kirliliği var. Yani insanlar rakamları nereden alıyor? Nasıl alıyor? Yani gerçekten başka, şaşırıyor. Ben başka bir örnek vereyim. İşte sezon bittiği zaman Antalya'daki Turizm Derneği ve yönetici arkadaşlar dernekler çıkarlar. Antalya'da 250 kişi işsiz kaldı derler. Hani o o Neye istinaden? Üfürüyor. Yani sonuç olarak sigortalı çalışan sayısı bile bin değil. Aynen dediğim <gülüyor> gibi <Yani> çalışma konuları <gülüyor> çıkardığı raporda bile <gülüyor> sigortalı sayısı o kadar. İşte devletin yetkili birinden o konuyla ilgili aydınlatıcı şeyleri, yerleri ortaya çıkmazsa ki adamlar açıklıyorlar ama onu okuyabilecek olan yetenekli yöneticiler yok demek ki. Yani bu sapsata devam eder. Yani öte, öte yandan e, bizim konumuzun pek de içinde değil ama bu sektördeki konaklama sektöründeki bu yapısal dönüşümün bir de acı tarafına konuşalım şimdi. Yani bu sektördeki el değiştirmeler hani dedik ya o mantıklı yatırım yapmış şu an şahıs ne yapıyor 3 yıl sana gerçekleri görüyor. Ha ben bu yatırım boşuna yapmışım. Mardin'de böyle bir şey olmayacakmış. Beni kim kandırır diyor ve ya otelini satıyor ya iflas ediyor ya birine kiraya veriyor e, kiracı değiştiriyor antici değiştiriyor derken sürüp gidiyor şimdi biz onun e, en azından uzun yıllarda şeyini takip, trafiğini takip ediyoruz e, mesela geçen yıl e, sektörde 33 tane tesis el değiştirmiş e, aşağı yukarı 24 bin yatak e, el değiştirmesi bunun e, 13 tanesinde mülkiyet değişmiş 20 tanesinde işletme değişmiş şöyle baktığımız zaman genelde tesislerdeki el değiştirme, işletme, kiralama ve yoğun biçimde burada devam ediyor. Mülkiyet değiştirme... Burada de... ben bir Hı? noktaya gireyim. Yani Antalya ölçeğinde düşünürsek, bu noktada kiralama işinin, yani böyle rekabetin yoğun olduğu bir noktada, bu tür sonuçlar doğuracağını ben hep düşünmüşüm. Yani düşünmekte devam ediyorum. Yani bu kiralama işinin özellikle böyle stabil olmaya, her sene farklı bir fal açar gibi ee, ne olacağını bilemediğimiz öngöremediğimiz bir e, yapıda kiralama ürünü işletmeciliği bence Antalya noktasında geleceğini çok görmüyorum. Yani bir iki sene para kazanır ama yani uzun dönem de altı yıllık bu böyle destekleme sürekli olacağını görüyorum. Yani kiralama bir yerde yani eğer işin yöneticisi uzmanıysanız tesis işletmeyi biliyorsunuz evet kiralayabilirsiniz. Ama son yollarındaki itlas grupların ama genel olarak da şöyle bir şey de var. Hı. Yani şimdi sen turizmde son 5 yıla bak. 5 yılda istikrarlı bir büyüme görebiliyor musun? Yerde, tamam sayı hı hı. artışı olabiliyor. Mekanlılık artışına, artışına bak. Gelir artışına bak. İstikrarlı bir şey yok. Hı. Yani 2008 çok iyi konuşuyorduk hepimiz. Hı hı. 2009'da tersi oldu. 2010 bir durgunluk diyoruz. Yani ne iyi ne kötü. En yani 2009'da ne iyi, 2008'den kötü diyoruz. Şimdi 2011'e hepimiz umutla bakıyoruz. Ben de Umut'luyum. E evet. i̇şte sabahleyin bir haber okutusun, Amerika işte durgunluğa girme noktasına geldi diye bir haber çıkıyor. Dedi. Evet. Yani bu doğruysa tekrar dünyaya yeni bir kriz bekliyor. Şimdi 2011 yılı, o zaman ayrı, ayrı bir şey olacak. Böyle bir çok Hı. riskli ve e, çok bilinmeyen denklemin olduğu bir ortamda kiralama usulü ne kadar işiniz iyi biliyorsanız bile. Yani bir de işin gerçekleri var, hı hı. bir maliyet yapısı var. Hı hı. Yani onu aşağı çekmeden götürmek çok zor. Ya finansal yapımız çok güçlü olacak ki bir iki sene, üç sene zararı kapayacaksınız. Ya, ya da ya ya da, ya da <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi bu kiralama ve alt işine ilk başlayan ve daha sonra intihar eden bir prizmciğimiz var. Şimdi i̇şte yani, oraya getirmek <gülüyor> istemedi de orada bu tür kötü sonuçlar çıkabiliyor. Çünkü sonuçta bir insan kaybı. Mantık anlatma istedim. Örnek vereceğim. Ben o arkadaşla ilk görüşmemde. Ee, dedi ki bana işte bize şu kadar maliyetli işletmemizi istiyorlar. Sana dedim ki yani diyelim ki 15 euro. Sana dedi ki işte verecek olan kişi veya bir trope ben 12 euro maliyet istiyorum dediğimde sen ne yapacaksın? 4 verdiğin köftenin 3'e mi düşüreceksin dediğimde e, yok abi böyle yapmıyoruz şöyle yapıyoruz. Hani 4 köfte yememesi için uğraşıyoruz ee, diye çok ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Yani işletmede kiralamada mantık eğer e, bunun üzerinden bir sezonla, birkaç sezonla çok bir, bir vurgun yapmaksa çok, bir çok mantıklı bir şey 20. iş olabilir belki. Yani, e, dolayısıyla Türkiye'de bugüne kadar böyle büyüyüp, bakın joy böyle büyüyüp yok oldu. E, şimdi Ege bölgesinde birkaç kendine zincir grub diyen yapılar var. 20 otelden 8 otela, o ertesi 12 otel'e Alıyor, bırakıyor, alıyor, bırakıyor. Dolayısıyla sektörün yapsal sorunlarından bir de bu. Şimdi de bahsettiğim gibi e, burada yatırımcının o işe daha başından girerken ben niye giriyorum? Niçin giriyorum? Bunu sana ince açıklaması istersen e, biraz gündemdeki bazı açıklamalarla devam edelim. Şimdi, e, çok da vaktimiz kalmadı. Şimdi biliyorsun e, referandum yaklaşıyor. Evet. Şimdi e, malum 2 e, üç yılda devam eden bu Ergenekon operasyonuyla ilgili olarak memleketteki her türlü olumsuzluğu buna bağlamayı siyasiler çok iyi becerdiler turizmle ergen konu ilişkisi var mı dersen ben var derim. Turizm Bakanı'nın açıklamaları var yani en azından. Bakan ilişkilendiriyor kendi açıklamalarını. Dolayısıyla şimdi burada e, Egemen Bağış, bu baş müzakerecimiz Antalya'daydı. Şimdi insanlara demiş ki e, evet Antalya'dan evet çıkarsa e, demokrasi iyileşirse Türkiye'de e, bundan fındık da kazanacak, kayısızlık da kazanacak, afyonun kaymağı da kazanacak, turizm de kazanacak demiş yani şimdi referandum evet çıkmasıyla e, turizmin bundan ne kazanacağı yani bir turistik bölgeye geldim diye yani olayı da bununla ilişkilendirmenin çok büyük bir anlamı yok bence biraz işi e, siyasiler şeye çekmek istiyorlar bu gevşek temini çekmek istiyorlar hatırlıyorum Egemen Baş bu yerel seçimler e, öncesi de Antalya'da bir toplantı yapmıştı ve e, çok büyük iddialar şimdi biz bunlara biraz yazamadık bildiğimiz kıdarda ama yani bu yaklaşım açısı doğru değil bence. Yani referandum ayrı bir konudur, turizm ayrı, kayısı ayrı bir konudur, demokrasi ayrı bir konudur. Yani demokrasi olan bir ülkede doğaldır ki e, turizm gelişmesi, altyapıları var. Ama siz demokrasi dediğiniz şeyin ne olduğunu tarif etmeniz lazım. Yani böyle bir referandumun ne kadar demokrasiye uygun olup olmadığı tartışmasını beğendikten sonra buna alnının ile verebilirsen o zaman bundan turizmin de faydalanabilir. Yani söyleyebiliriz bence sen ne diyorsun? Ben de seninle aynı fikirdeyim yani referandumda evet ya da hayır çıkmasının turizme nasıl olumlu etkiler yapacaksa yani ben hiçbir böyle doğru bir orantı bulamıyorum işte siyasiler biliyorsun sen de bir yeri ziyareti bulunurlar ve bir şey söylemek zorundalar bu bir şeyler söylemenin getirdiği gücümle herhalde Hı -hı. çok açık yazın mantıklı ve tutarlı bir tarafı yok bence Hı -hı. bu taraftan yine başbakan Erdoğan İzmir'de bir açıklama yaptı. Ee, televizyondaki canlı açıklamayla herhalde ajansındaki açıklama birebir aynı değil. Şimdi, e, Sayın Başbakan dedi ki e, İzmirlere retaben söylüyor bunu e, turizme bak biz geldiğimizde 8.5 milyar dolar turizm geliri vardı şimdi gelirimiz 22 milyar doların üzerinde. E, dünya turizmi geliyor bizde ilerliyor. Nasıl oldu bu iş durup dururken mi diye kitleye sordu. Ben de o kitleye tekrar soruyorum ve siyasilere tekrar soruyorum şimdi başından beri konuştuğumuz bu yapısal sorunlarımız var pazarla ilişkin sorunlarımız var bu sorunlar rağmen nasıl oldu da bu iş bu rakamlara geldi başbakan da dikkatini çekmiş artık her türlü turizm ülkemize yapılıyor diyor tabi bunları krize rağmen büyümeyi, ürün çeşitlendirmesini tabii bir siyasi olarak her ikisi kendini yorumlamak ister, kendini yapmak ister ama sektörler gelişme yani sanayideki e, ekonominin herhangi bir sektöründe TÜRDÜ'ndeki bir gelişme bir iktidarın meselesi değildir. Bakın 1960'lı yıllarda daha TÜRDÜ'n bakanlığı altyapısı kurulurken yani o dönemde bu işe hizmet vermişlerden ciddi master planlar hazırlatan gelişme türü. bunlar 70 yılların sonuna kadar çok ciddi takip edildi. Özellikle 80 yılından sonra verilen teşvikler gelişimcilerin çalışmaları ve bizim e, fedakar çalışanlarımız işi biraz buraya kadar getiren insanlar. Bence burada Başbakan Vurgusunu bun üzerine yapsaydı daha realist, daha gerçekçi bir açıklama yapmış olurdu. E, malum siyasi ortam referandum gibi bir biraz da bu şeyin e, artık İyi olması gerek. yani evet. gerekiyor yani, evet. şey yani 20, 8 milyardan 20 milyara çıkması gerekiyor yani. Hiç düşünmeye öngören bir şey olmaz zaten 8 milyardan 20 milyara düşmemiz gerekiyor. Evet. Öyle bir şey yok yani. Umarım 22 milyarlar evet. 5 40 milyarlara çıkarırız yakın zamanda <gülüyor> önümüzdeki oynuyor <gülüyor> bu süreçte Ama Umarım ben de yani giremekten başka şansım yok ee, e, Sayın için son bir e, notum var benim açıkçası şimdi bu, e, Turizm Bakanlığı Sağlık ve Spor konularını gelecek sene öne çıkaracağız diye bir açıklama yapmış Dolayısıyla zaten uzun süredir termal ve spa alırlıkta sağlık turizmi yatırımları devam ediyor spor turizminde de bildiğiniz gibi işte Antalya gibi bölgeler bir yılda fazla takıma ev sahipliği yaparak burada bir takım kampların gerçekleşmesine şey oluyor. Ama şu bakanlığın sağlık ve spora çıkarılacak meselesinde şu dünya basketbol şampiyonasına tek bir satır ayırmamış olması ilginç yani. hiçbir şey yapılmadı bununla ilgili. Ben hiçbir afişini çalışmadım. Görmedim. yazık oluyor o organizasyona. Birincisi bu, ikincisi e, turizm Bakanlığı bütçesi, tatma bütçesi 100 milyon dolar. Bak. 100 milyon dolar yani bakın 100 milyon dolar Türk Hava Yollarının tatmın bütçesi 70 milyon dolar. Şimdi Türk Hava Yolları neredeyse Türkiye turizm Bakanlığı'nın tatmın bütçes kadar bütçe ayırıyor reklama Şimdi e, sen bu parayla tefeeye kadar bile para ayırmadın reklamayın mı nasıl olacak da sağlık ve spor için en önemliyi ve en sağlam geliştiğini belirli noktalarda ne yapacağız? Sen ne görüyorsun rekan bu konuda? Yani sen de belirttiğin gibi bu şey işi gerçekten bir sıkıntı. Ama ben az çok yakından da takip ediyorum? Biliyorum yani bu tanıtım bütçesinin bu seviyelerde kalması yani bizim bakanlığın şeyi değil bence ee, suçluluk. Şimdi eminim ki onlar çok daha büyük rakamlar istiyordur. Bunlar daha yukarıdaki bakanlardan. Doğuk seviyelerden geri dönüyordu. Yani bunun bu evet. noktada olduğunu az çok ben tahmin ediyorum. Çünkü bakanlar kurunu düşündüğünde turizm bakanlarının yetkisinin ve yaptırım gücünün ne kadar olduğunu az çok sene tahmin o, edebiliyorsun. O başbakan diyor ki bak 22 milyar dolara geldikçe şimdi o 22 milyar dolar lafı nerede? 100 milyon dolar lafı nerede? Şimdi onu doğru da sen ben söyleyebiliyoruz da o kabinedeyken söyler miyiz bilmiyorum yani. <gülüyor> Ama öyle bir sıkıntı var. Bence isteniyordur da bütçe ayrılmıyordur. Büyük ihtimalle. Yani defalar çünkü çok konuşulan konu. Eminim ki onlar da bu rakam ne kadar düşük olduğunu biliyorlardır. Kabinedekiler referandum evet derse belki orada şansları olur. Şansları şansları şansları belki <gülüyor> <ayı> <gülüyor> pay şansları olur. Şimdi benim şansları için pay verme şansları olur. Sevgili izleyicilerimiz Radyo Baksa Türkiye'nin aydınlık elektronik programının bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere hatırlatalım. Yayınladığınızı tekrar Cumartesi günü saat 10'da yine radyo başlıyor. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar diliyoruz.